Geç Kalan Adalet Yazan Tolstoy Oh sen misin hayatım? Benim aslan o. hayırlı sabahlar Hayırlı sabahlar Bakıyorum da bugün erkencisin Evet biliyorsun zamanında panayırda olmam lazım Panayır iş çalışmak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 Ha? Biri bana bir ses Bana doğru atıyla yaklaşan tüccar dostum İlerdemir değil mi? Evet o tabii. Arabayı durdurup yaklaşmasını bekleyin. Dur oğlum, dur. Oo. <gülüyor> Merhaba dostum. Merhaba. Seni gördüğüme sevindim. <gülüyor> evet. Benim de sana rastladığım iyi oldu. <gülüyor> Seni taylerden tanıdım dostum. Demek ki gözlerin hala dostlarını seçebiliyormuş bile diyor. <gülüyor> ne mürdüzemelerini araboya yüklemiş? Nereye gidiyorsun böyle? Nijerya'da ihrac ediliyor ya oraya gidiyor. güzel, ben de oraya gidiyorum. Gitmeye ne bir diyeceğim yok ama satacağım malzemeleri göremiyorum dostum. <gülüyor> Göremezsin tabii. Niye? Geçen ay anlaşma yaptığım ortağı malzemeler alıp... ...iki gün önceden gittim adayla. Oh ne ala işin kolayını bulmuşsun Vladimir. Para senden de ortağımdan olunca... <gülüyor> Ellerimde satılacak vallaha şehir, köy... ...kasaba dolaşmaktan sen o... ...güvendiğim kimseyle anlaşılır... ...malzeme parasını veririm.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 Bak Vladimir. Green yaklaştık. Geceyi burada geçirip sabah yola devam ederiz ha. Ah, olmaz. Atlar da dinlenir. Yorgunluktan neredeyse çatlayacak o vallılar. Ha, ah, işte geldik. Sen arabadan in Vladimir, ben atları seyise bırakıp gideyim. Heh, ben de hanı lokantasına geçiyorum. Tamam oraya gelirim ben. <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> burası sırsız <çık>. gerçek. <gülüyor> hava çok soğukmuş da seni de konuşurken anlamamışım. Kış yakın dostum. Hava gittikçe sertleşiyor. Bakarsın bugün yarın kar bastırmış. Aman ağzını hayra açaksana o. Bana dönmeden kara yakalanmak istemem. <gülüyor> Dönüşte paracıklarının ıslanmasından mı korkuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yok canım yok. Ben yaşadığım sürece paracıklarıma zarar gelmez. <gülüyor> Bastıran kar yüzünden günlerce belki haftalarca şurada ...burada kalıp çoluk çocuğumu yalnız bırakamam. Sözüm hemen ciddiye alma bile Demir. Karın yağmasına bir buçuk ay var. Biz o zamana kadar çoktan evimize dönmüş oluruz. Ya, kusura bak bak sen o. Ailem söz konusu olunca her şeyi ciddiye alırım ben. Birer sıcak çorba daha içip odalarımıza çekilin. Sabah erkenden yola çıkacağız çünkü. Beni eh, almaz tamam. Hey Hancı bize birer tabak daha çorba getir sıcak olsun.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 Kralın askerleri bunlar sebepsiz gelmezler hadi bak acaba ne oldu Pasalan mahancı kralın askerleri hep böyledir önce suçlu ellerinden kaçırır evet. sonra da aramaya çıkarlar ya. bu hanın sahibi kim şey benim efendim buraya gel askerler Siz etrafı iyice bir arayın bakın buyurun komutan bey. Yaklaş, dura yaklaş. Ben, ben düst namuslu bir hancıyım efendim, inedim bana. İsterseniz bu yılki vergilerimi ödet ve belgeleri bir de gösterebilirim size efendim. Ben vergi memuru değilim, baksana. Ee, tabii tabii, evet değilsiniz efendim. Ee, birini arıyorum. Ee, şey, kaçak bir mahkum mu?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 Şimdi bu Aksenov. ...işte efendim. ...şurada efendim... ...şövün yanındaki masada tek başına çay içen adam... Tam vaktinde buldum onu. Aksenov sen misin? Evet benim. Evet saatlerdir peşinden at koşturup durdum. Benim peşimden mi? Evet senin peşinden. Neden? Ee, neden olacak? Neden olacak? soru sormayı bırak da... ...dün geceyi nerede geçirdiğini söyle bana.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 Soruları ben sorarım burada... Ee, Arsenov, ...özür dilerim komutan... ...Rinan'da sabaha kadar kalmak şartıyla... ...arkadaşın yani Vladimir'le kendine oda kiraladınız. ...evet kiraladım... Ee, ...ne var ki ani bir kararla... ...gece yarısı Hancı'ya masrafları ödeyip... ...oradan hemen ayrılmışsın değil mi? Neden? Neden? Ee, arkadaşım Vladimir çok uykucu bir insandır... Ödeden önce uyanamayacağını düşündüm... ...halbuki benim acelem vardı... Nijli Panayır'ı iki gün sonra açılacak. En kısa zamanda açılışa yetişmem lazım. Satmak için yanımda dünya kadar demir malzeme götürüyorum. Biz tüccarlar ne kadar erken satış yaparsak o kadar işi bize gelir. Rüeyn gece yarısı ayrılışının nedeni buydu demek. Evet bu. Hem siz beni niçin sorguya çekiyorsunuz? <gülüyor> Şuna bak artısı da beni atlatacağını sanıyor. Bir suçlu gibi sorgulanmak hiç hoşuma gitmedi komutan. Ben ne hırsızım ne haydut. İşinde gücünde halim selim bir tüccarım.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 Aksi takdirde tabancamla beyninde bir delik açmak zorunda kalacağım. Peki. Alın işte çanta. Bakalım ne bulacaksınız? İşte bunu. Kan, kan, kanlı bir bıçak. Hepiniz görüyorsunuz beyler. Aradığım delil Aksenov'un eşya çantasında çıktı. Bu bıçak kim ay Aksenov? Bana değil. Sahi mi? Bana ait değil. Madem sana ait değil de senin çantanda ne işi var? Bilmiyorum. <gülüyor> Kendi kendine gelmiştir bir iki buraya he. Bu suç aletini saklamak amacıyla çantana koyduğunu itiraf et Akseno Bıçağın çantamda işi ne? onu bile bilmiyorum komutan Bıçağın üzerinde kurumuş kanın kime ait olduğunu da bilmiyorsundur eminim e, Evet bilmiyorum Bıçaktaki şu kurumuş kana yakından bak Akseno daha yakından İyice bak Allah kahretsin bakıyorum işte Boğazlanarak öldürülen zavallı tüccarın kanı bu Vladimir'in kanı. Vladimir'i ben öldürmedim. Bırak yalan söylemeyi aksene o. An içeriden kilitliymiş. Dışarıdan birinin gelip zavallı adamı öldürmesi imkansız. Onu sen öldürdün. Büyük bir hata yapıyorsunuz komutan. Çantandan çıkan kanlı bıçak her şeyi anlatıyor. Z zavallı dostumu ben öldürmedim diyorum size. Bir bilmiyorum benim en yakın dostumdu. Ben, ben kimseyi öldüremem.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 Akseno. Sensin. Benim Akseno. Sofya, beni ziyarete geldin ha. Ağlayarak zaman kaybetmeyelim Akseno. Seni görebilmek ümidiyle... ...birkaç dakika zor izin <gülüyor> alamayacağım. Lütfen bana neler olduğunu anlat. Akseno. Ah seni dinleyip... ...bu kar olasılca yolculuğa çıkmamalıydım. Neler geldi başına? Öyle bir tuzağın içine düştüm ki... ...tarifi imkansız. <gülüyor>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 Cezam çok büyük Sophie. Hakim ne kadar ceza verdi? Ne kadar <gülüyor> mı? 26 yıl. Ne? Ha. 26 yıl mı? Evet. <gülüyor> İhtiyarlık yıllarım bile... ...hapishanenin küflü duvarları arasında geçecek. Buradan ancak... ...cesedim çıktı bilecek. Ne olur böyle konuşma o. Yüreğim parçalanıyor. Bundan sonra ne sana ne de çocuklarıma faydam dokunmaz... ...karıcığım.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 Unutma beni Sofim. Güle, güle güzel Sofim. Elveda elveda. Elveda çocuklarım. Sizleri artık hiç göremeyeceğim. Elveda. Aksana o benim ayakkabıları da tamir eder misin? Onları şu köşeye bırakayım.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 Nicedir seni takip ediyorum. Sen hapishane duvarlarına... ...duvarlarda sana iyice alışmış. İnsanın alışacağı en son şey... ...hapishane duvarlarıdır. Kimse alışamaz. Lakin alışmış gibi görünmekten başka... ...çaresi de yoktur evlat. <gülüyor> İki aydır çok fazla öksürüyorsun... ...Aksana ödedi. <gülüyor> Söyleyeyim bir doktor getirip baktırsınlar sana. Bu öksürük doktorluk değil evlat. Ben artık iflah olmam. Zaten kimse doktor falan getirmez... ...Aksana ödedi. Unutuverdim birden. Neyi unuttu evlat? Cezaevine dün yeni müdür tayin edilmiş. Ne? Gardiyanların askerlerin iş gücü var. Ortalığı temizleyip düzeltip yeni müdür için hazırlık yapıyorlar. telaşlarının arasında doktor getirmezler. Umarım yeni yani... gelen müdür eski müdürü aratmaz. İnşallah Aksan evladı. Eski müdür berbat bir adamdı. Bize kayalık bölgede koca koca taşları taşıtır. Nefes almamıza fırsat vermez. Sabah yediğimiz bir kap yemekle akşama kadar köpek gibi çalıştırır da bizi herif. Dua edelim yeni müdür merhametli biri olsun. Sizlere sesleniyorum. Nizaya girin. Aferin. Güzel eğitilmişsiniz. Ben bu sesi ve bu yüzü tanıyorum ama nerede? Aranızda dürüslüyle tanınan eski demir tüccarı Aksenov'u arıyorum. Bu sabah görevimin başına gelir gelmez mahkum listesine baktım ve onun adını gördüm. Çok merak ediyorum. Hanginiz Aksenov? Aksenov benim efendim. Bir adım öne çık. <gülüyor> hmm. Seni çok iyi hatırladım Aksenov. Epeyce yaşlanmışsın. <gülüyor> Beni hatırladın mı? Doğrusunu isterseniz yüzünüz bana hiç yabancı gelmiyor... ...ama çıkaramadım. Greenhan'da arkadaşının tüccar demir öldürdüğün sabahın gecesi... ...seni bir başka anda yakalayarak tutuklayan komutanım ben. Aha. Demek terfi ettiniz. Yakan bir türlü benden kurtulmuyor seni o. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yeni müdürünüze tanıştığınıza göre... ...artık koğuşlarınıza dönebiliriz Ne oluyor ya? Neden hepiniz ha. birden ayaklandınız? Bir mahkum daha getirilmiş... ...aksana ötede onu alıp buraya getireceğiz. Ha. İyi, iyi. Aramıza hoş geldin arkadaş. Evet söyle bakalım kimsin nerelisin? Ben Vladimir şehrindenim. Esnaflık yapardım. Adım Makar baba adım Semenich. <Gülüyor> Vladimirlisin he? Evet ihtiyar oralıyım. <Gülüyor> Türk Yaraf Senoğullardan söz edildiğini duydun mu hiç? Duydum. Demek oğullarım hala Vladimir'de oturuyorlar. E, peki onları tanır mısın?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 Ne günah işledinde seni onca cezaya çarptırdılar ihtiyar? Herhalde bu kadar aha cezayı hak edecek günahlar işlemiş olmalıyım. <gülüyor> Suçun ne? Bırak hiç. İhtiyar yoruldu. Hasta zaten. Zavallı her yeni gelen mahkuma kendini anlatmaktan bıktı. Onun hikayesini ben anlatırım sana.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 Ben sen geçicinin yarısında uykum gelirim değil de ortalıkta dolaşıyorum. he Şuradan bir takım sesler duyuyor. Dur bakayım. Buradaki keravetin altından toprak atılıyor. Şimdi bir baş uza dışarı. Oo! Benim gövü yeme da varmış. Fakat fakat bu makar sevinç. Ne yapıyorsun sen burada? Şişt, sesini yükseltme.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 Hadi uzatma ne biliyorsan söyle. Bana davazlık mı teklif ediyorsunuz? Ben mahkumlara öyle bir şey teklif etmem. Bu hadi suçluyu benim bildiğimi nereden çıkartıyorsunuz? Bana işimi öğretmeye katmak sen ol. Özür dilerim efendim. Eğer tüneli kimin kazdığını biliyorsan ve kanından saklıyorsan yaşına başına bakmam seni dayak cezasına çatdırırım. Önemli değil efendim. Ben cezalara alıştım. Ne demek o? Katil diyelim dedim inanmayarak 26 yıl ceza almamak.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 A Anladım efendim. <gülüyor> Sen hasta mısın? Ee, şey efendim, iki üç aydır böyle devamlı öksürüyor. Gebersin. <gülüyor> Sizden bir şey isteyebilir miyim? Doktor diyeceksen hapishane doktorum tayini çıkmış. Yeni doktor üç aydan önce gelmez. Senin için özel doktor mi İşlerim çok. Ee, doktor istemeyecektim. Peki ne istiyorsun? Bütün koğuşu cezalandırmak yerine beni cezalandırın. ...farz edin ki o tüneli ben kazdım. He? Kesin sesinize. Hmm. Hmm. Tüneli sen mi kazdın? Evet dersem... ...koğuşu cezalandırmaktan kurtaracak mısınız? Benimle alay etmeksen o. Suçu üstüne alarak gerçek suçluyu saklamaya çalışıyorsun. E, Suçluluk kim olduğunu bilmediğimi söylemiştim. Benim istediğim koğuştaki bütün mahkumlar... ...o cezaya çarptırılmasın. O yüzden tüneli benim kazdığımı farz ederek... ...cezayı bana verin...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 Yok bir şey. Peki ne işin var başucumda? Şey ben nasıl söylesem... Geve deyip durma da de. Ne konu açacaksan konuş hadi. Ee, böyle susmaya devam edeceksen başımdan git. Yoksa nöbetçiyi çağırırım. Dur dur sakın çağırma. Ne istediğini söyle bana. Bir şey soracağım. Sor adam. Şey, tüccar Vladimir'in katilinin kim olduğunu biliyorsun değil mi? Ha? Ne olur bildiğini söyle Aksenov Bu senin neden ilgilendiriyor bu kadar? Bilmeliyim Aksenov Benim için çok önemli Katilin kim olduğunu benim söylememe gerek yok Sevenic İşlediğin günahı sen daha iyi bilirsin Katilin ben olduğunu anladın demek Pek <Gülüyor> o kadar da kolay olmadı Ancak üzerinden yirmi küsur yıl geçtikten sonra anlayabildim ne yazık ki Hala nasıl anladığını söylemedin. Anladım işte. Ne yapacaksın? Bilmek benim de hakkım. Haktın. He? Git haklarını başka yerlerde ara. Benim üzerimde hakkın yok. Pekala pekala. Yalvarmamı istiyorsan... ...işte yalvarıyorum Aksenol. Katilin ben olduğumu nasıl anladığını söyle bana. Yalvarırım sana. Gel şu yalvarmaları iç. Ne bana yalvarılmasını isterim...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 Halbuki benden intikamını alabilirdin. Alabilirdim. Hatta o an intikam duygularımı yenilebilirdin de. Neden yapmadın peki? Biraz düşün. E, düşündüm ama cevap bulamıyorum Aksenov. Cevabı basit Semenich. Kim ve intikam duygularıyla elime bir şey geçmeyecekti. Senin cezalandırılman bana kaybettiklerimi geri getirmeyecekti. Hem böylece müdür de alacağım vardı. Onu almış oldum. Ne aldın?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 Özgür olmak, uzun senelerden sonra nereye gideceğimi bilmeden özgürlüğe kavuşmamın ne anlamı var Seminic? Evine, yuvana döneceksin. Evim, karım Sofi çoktan ölüp gitmiştir. Çocuklarımsa, babalarını, Aksenov'u unutmuşlardır bile. Onlar unutmaz Aksenov, hala senin soyadını taşıyorlar. Bunu tutmak kolaydır Seminic, hem de çok kolay.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 Bak öksürüyorsun. Doktora ihtiyacın var. Hem de iyi doktorlara. Boşver. Özgürlüğüne kavuşursan iyi doktorlara muayene olabileceksin Aksenov. Ol. Boşver dedim ya. Boşveremem. Senin mutlaka özgürlüğüne kavuşmanı görmek istiyorum. Sen tam bir delisin. Beni affetmen uğruna her deliliği yapmaya hazırım. Bence sen kendini Allah'a affettirmek uğruna elinden gelen ne varsa onu yapmaya çalış. hiç. bu daha inandırıcı olur. Ne yani?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 Asıl katil ben olduğum halde... ...suçu senin üzerine yıksaydım... ...beni affedebilir miydin? Affetmezdim. Bana dürüst cevap vermeniz sevindim. Sana geçmişini veremem Aksenov. Ama özgürlüğünü sağlayabilirim. Bunu yapacağımda. Sakın! Evet, gidip müdürle konuşacağım. Kendini yorma Semedic. Ben artık hapisten çıkmak istemiyorum... Dünyalık bütün isteklerim öldü. Vicdanımın sesini başka türlü susturamam Aksenol. Sen bana acı çek de... ...ben senin acı çekmeni istemem. Kararımı verdim bir kere. Vazgeçiremezsin. Zaten hastayım. Bugün yarın öleceğim. Öldükten sonra gelecek adaletin ne yapayım ben? Bu ızdırapla yaşayamam Aksenol. Yarın sabah ilk işim müdürün odasına gidip... ...gerçekleri anlatmak olacak. Kapıdaki nöbetçi asker benimle konuşmak istediğini söyledi Semeç. Evet efendim. Tüneli kimin kazı ile ilgiliyse... kimin kazdığını ve başka şeyleri de biliyorum efendim. Nasıl başka şeyler? İhtiyar Aksenov'un suçsuzluğu gibi efendim. Ne? Aksenov suçsuzluğu mu? Evet. Tüccar Vladimir'in katili o değildi. Sen bunları sizin koğuşa vereceğim cezadan kurtulmak için uyduruyorsan eğer... Uydurmuyorum efendim. Uydurmuyorum. Ayrıca cezadan kurtulmayı da beklemiyorum. Derinin altında bir şeyler var senin. Otur şişkemli hadi. Başla konuşmaya. Beni dinlemeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hemen itiraflara geç hiç. Bakalım neler yapmışsın. Ben az önceki cesaretinden eser kalmadı bakıyorum Semih. Tüccar Vladimir'in asıl katili benim efendim. Ne? Oh. Ne ne ne dedin sen?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 Sivide'ye söylemek üzere derhal gerekeni yapacağım. Derhal. Şimdi defol. Gözüm görmesin seni. Defol. Hey. Aksenao dedi. Sana söylüyorum ite. Bu ne uyku böyle ya? Hayret. Hayret. Bizim ihtiyar sabahları erkenden kalkardı. Böyle uyuduğunu ilk defa görüyorum. Şunu hafifçe omuzundan sarsarak uyandırmayı deneyeyim bari. Aksenol dede. Ha? Vay canına. Ensesi buz gibi ya. Zavallı çok hastaydı. Gece muhakkak üşümüştü. Ben bakayım şu yüzünü çevireyim yavaşça. Ha? <Gülüyor> Bu ölmüş. Aksenol dede ölmüş. Aksenov ölmüş. He, ölmüş be, ölmüş. Hı, be. Aksenov ölmüş. Vahsenov ölmüş. Aksenov dedi ölmüş. Zavallı. Zavallı. Uykusunda ölmüş. Ah, Aksenov. Seni tabuta koymuş, mezarlığa götürüyorlar. Beni de Sibirya'ya. Bağışla beni Aksenov, Bağışla beni. Ne olur. Geç kalan adalet adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.